Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabi şrahli sadri ve yassirli emri ve ahlul min lisani yefgahul kalli Rabi zidni immen ve fahmen ve aletni salihin Amin Değerli Kardeşlerim Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Rabbim inşallah bu çalışmamızı hayırlara vesile kılsın. Kitabını, Kitabullah'ı, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde anlamaya ve özellikle de yaşamaya medar eylesin. Aşır aşır Kur'an dersleri dedik ismini. Böyle tanımladık. Bunu bir iki cümle izah etmemiz lazım. Çünkü e, aşırı şerif diye bildiğimiz, hani hocam bir aşırı şerif okur musun? diye çok duyduğumuz bu ifade aslında Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın ashabının Kur'an üstadlarına, Kur'an hocalarına uyguladığı 10 ayetlik grup demektir. Onluk, onar ayet anlamında. Aşere'nin yani aşr kelimesinden geliyor bu. İlk inen ayet ikra, beş grup, beş ayet, Alak Suresi'nin ilk inen sure Fatiha. Bir görüşte şöyle. Hayır, yarısı Fatiha'nın yarısı işte Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yermiddin. Buraya kadar olabilir bu konuda da farklı şeyler var. Yarısı burada indi, yarısı Medine'de indi diyenler var. Üçüncü bir görüş var. Bu da yaygın. Evet Mekke'de o gece bir bütün olarak indi, Medine'de tekrar indi. Böyle şey olur mu hocam? Bir sure veya bir ayet grubu ikinci defa iner mi? Evet buna nüzul tekrarı denir. Nüzul tekrarı yani Kur'an'ın inişi bir kez daha tekrarlanır. Fatiha hakkında böyle bir rivayet de vardır. Bu yüzden Kur'an'ın efendim e, ilk ayet e, suresi olan Fatiha'nın isimlerinden biri seb metani'dir ya da metani denmesi ikili. iki defa tekrarlı veya tekrarlanan anlamına gelir o. İkilenen ya da tekrarlanan yedi ayet işte bu ikili denmesinin, mesani denmesinin hikmeti bir Mekke'de ilk dönemde hemen ilk günlerde bir de Medine'de nazil olmuş olmasından kaynaklanır denir. Bu rivayetler hakkında çok fazla uzatmaya gerek yok. İşte Efendimiz o gece Cebrail Aleyhisselam tarafından alındı, vadiye götürüldü, abdest almayı öğretildi. Kendisine namazı öğretti Cebrail Aleyhisselam. O gece sabaha doğru sabah namazını Cebrail aleyhisselam önde Efendimiz arkada namazı beraber kıldılar. Döndüğünde durumu Hatice annemize anlattı. Hatice annemiz zaten iman etmişti. Efendimiz'e iman eden ilk insan, ilk mümin, mümine Hatice annemizdir. Ona öğretti, akşam namazını beraber kıldılar. Çünkü ilk dönemdeki ayetlerde sabah ve akşam iki vakit namaz farzdı. Peki ertesi gün kim iman etti? Bir çocuk yanlarında kalan Hazreti Ali. 10 yaşındaydı. O iman etti. Hatta bir an tereddüt etti. Anneme babama sorayım mı? Sonra geri döndü. Hayır ben dedi iman ettim, kabul ettim. Anneme babama sormaya gerek yok. Ve arkasından da Efendimiz sen daha çocuksun sonra öğrenirsin demedi. Hemen namazı öğretti. Hemen cemaate o katıldı. Cemaate o eklemlendi. Ondan sonra kim iman etmişse ona Efendimizin ilk öğreteceği şey namaz olacaktır. Ve Fatih hakkında isimlerine geçeyim. Şunu da söyledikten sonra e, Musaf'ın başına konmak üzere özel olarak indirilmiştir. Kur'an'ın özeti gibidir diye bir yorum yapılabilir ve bir sohbet havasındadır. Rabbimizle bir musahabe ona bir efendim e, dua mahiyetindedir. Dolayısıyla namazda okunması mümkün e, Namazın olmazsa olmazıdır. Fatiha olmadan namaz olmaz. O yüzden de Fatiha'nın böyle çok şerefli, çok önemli bir yeri vardır. Peki Fatiha ismi evet açan şey başlangıç kısa kısa isimlerini görelim. Bazı hikmetler var ondan dolayı. Çünkü Kur'an-ı Kerim onunla başlıyor. Başlangıç demektir aynı zamanda. Kapısını açan demektir. Fatiha kitap da denir bu yüzden. Yani kitabın girişi. Önsözü ve başlangıcı. Seb'u mesani, seb'u metani. ikilenen tekrarlanan yedi demektir. Yedi ayetten oluşur çünkü bununla ilgili de bazı farklı görüşler var. Kısaca değineceğiz. Yedi ayetten ibarettir. Bu konuda ittifak vardır. Ama bu yedi ayetin içine besmele dahil mi değil mi? Dahil etseniz de yedi, etmeseniz de yedidir. Ona geleceğiz. Peki, ee, burada ne var? Mesani iki kez tekrar, iki kez nazil olduğunu demin söyledik. Bir de yarısı Rabbimize efendim e, medüsena, Rabbimize hamd, Rabbimize övgü, yarısı da kulun Allah karşısındaki tevazu, zilletini içerir. Ama Efendimizin bir hadis şerifi var ki şimdi bunu iyi dinleyin. Yani Fatiha'nın kıymetini bilmek bakımından. Canım, nefsim, elinde olan Allah'a yemin ederim ki böyle ifadeler sözün, söylenecek sözün çok çok önemli olduğunu ifade eder. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki ne Tevrat'ta, ne İncil'de ne Zebur'da ne de Furkan'da Kur'an'da bu gibi, bu sure gibi Fatiha gibi bir sure indirilmemiştir. Bu sure sebu Mesani'dir. Kur'an-ı yani Fatiha'yı tanımlayan özellikler. Ve çok daha güzel bir hadis-i şerif muhteşem bir müjde inşallah biz bugün bakın Kur'an-ı Kerim'i yaptığı gibi öğreneceğiz ama yaşama amacıyla. Peki Cebrail Aleyhisselam bir hadis-i şerifte Efendimiz'e diyor ki cehennemin yedi kapısını yedi kapısı bu Suriye'yi okuyana her bir ayette bir bir kapanır. Ama nasıl okuyana? Şimdi tabii ki yani anlayarak yaşamak cehdiyle ve gerçekten o sahabe kiramın okuyup öğrendiği şekilde. Buna dair bir hadisi birazdan zikredince daha iyi anlayacağız. Gereği gibi huşu içinde anlayarak ve yaşamak kastıyla yürekten, gönülden okuyana... Cehennem'in kapıları, yedi kapısı kapanır çünkü yedi ayet. Biraz oradan geliyor. Ümmül kitaptır. Kitabın anasıdır. E, bu aslında ümmül Kur'an'dır. Böyle bir ifade de var. E, esas, temel manasına geliyor. E, Kur'an mesajını özetliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim e, bütün itibariyle ki ana konuya ayrılabilir. Rububiyetin, İl-Uluhiyetin, Allah'ın zatının yüceliğini anlatan ayetler, onun izzeti ve kulluğun zilleti. Fatiha'da bunu özetler deniyor. Böyle bir güzel yorum var. Farut razi var, büyük müfessir. Allah ondan razı olsun. Şu an yani 5-6 tefsirden yararlanarak size bunları aktarmaya çalışıyorum. Ee, bazı dipnotları olan mealleri de katarsak belki bu biraz daha artabilir sayıları. Ama... Şunu anladım ki, şunu gördüm ki bütün, e, mesela Elmalı Hamdi yazır. Mesela Osmanlı döneminde, Osmanlı döneminde e, ders kitabı olarak, tefsir kitabı olarak bütün medreselerde okutulan Beydavi tefsiri büyük oranda, yüzde 70-80 oranında Razi'nin özetidir. Razi'den almışlar. O yüzden e, Fahrettin Razi Allah gani, gani rahmet eylesin. O diyor ki Kur'an-ı Kerim 3 temel ilmi e, içerir. Yani usul ilmi bu Allah'ın zatı, sıfatı, fiillerini anlatır. E, Furu ilmi Allah'ın hükümlerini efendim, mükellefiyetlerimizi, sorumluluklarımızı anlatır. Bir de e, hikmet diyelim biz ona, mükaşefe ilmi diye ifade ediyor. E, tasavvufla batını ilimler filan da deniyor. Bu da efendim, ee, insanların ruhani nurları, arınmayı, insanın iç arınmasını beraberinde getiren. Kur'an bu üçüne işaret eder. Fatiha bu üçünü de, üç gayeyi de kendi içinde barındırır. Peki, bundan sonrasını biraz daha isimlere hızlı geçelim. Salat. Çünkü e, namaz ol, e, namazda Fatiha okunmadan e, namaz olmaz dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir de bir hadisi kutsi var. Bu gerçekten... Ee, muhteşem bir hadistir. Müslim Salat bölümünde Tirmizi'nin yine e, tefsir bölümünde geçen muhteşem bir hadis. Ee, Rabbimiz şöyle buyurur diyor Efendimiz. Efendimizin Rabbimiz şöyle buyurur dediği ama Kur'an'da olmadığı halde böyle dediği ifadelere biz hadisi kutsi diyoruz. Rabbimizin kelamı olarak aktarıyor fakat kendi ifadeleriyle aktarıyor. Buna hadisi kutsi diyoruz. Rabbimiz buyurur ki salatı ifade aynen böyle salatı kulumla kendi aramda ikiye ayırdım. Buyurduktan sonra bunun namaz olduğu belli ama salatın fakat arkasından okuy, okuyun okuyun Fatiha'yı diyor Efendimiz. Kul elhamdülillahi Rabbil alemin dediğinde demek ki burada salattan kasıt Fatiha. Salatla namazla Fatiha özdeşleştirilmiş Rabbimiz tarafından ve Efendimizin Rabbimizden aktardı bilgi çerçevesinde. Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyince kul, Rabbimiz der ki kulum bana hamd etti. Şimdi Fatiha'yı nasıl okursanız cehennemin kapıları kapanır, cennetin kapıları açılır. Nasıl okursak efendim Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da, Furkan'da işi benzer olmayan bir sure okumuş oluruz. Evet onun için demek ki ben Elhamdülillahi Rabbil Alemin inşallah haftaya bunu geniş tefsir edeceğiz buradan itibaren. Bugün sadece bu genellemeler ve bir de besmele üzerinde duracağız inşallah. Evuzu besmele. Ben alemlerin Rabbi, bütün varlık kategorilerinin Rabbi Allah'a hamd ediyorum. Hamd de şükürden ve övgüden daha geniş bir kavram. Göreceğiz. Ama bunu deyince ben, yürekten söyleyince Rabbimiz buyuruyormuş ki, öğreniyoruz ki, kulum bana hamd etti. Abdullah bana hamd etti. Ahmet Mehmet bana hamd etti. Kendi ismimize hitaben alacağız ona. Ayşe'ye, Fatma'ya efendim bu bana hamd etti. Ben er rahman Rahim deyince kulum beni yücretti. O Rahman bütün kainatı besliyor. Rahim müminlere ödül verecek inşallah kıyamette. Kısaca Maliki Yevmiddin din gününün hesap gününün sahibi ve o gün hesap da soracak. Kulum beni tazim etti. İyâken e'budu ve yyâken estâin. Ya Rabbi biz yalnız sana kulluk ederiz, yalnız senden yardım dileriz. İşte bu kulumun bana verdiği sözdür ve kulumla benim aramda bir ahittir bu. Biz ahit yaptığımızın, Rabbimizle sözleşme, kulluk sözleşmesi yaptığımızın farkında olursak Rabbimiz de diyor ki ben de ahdini kabul ettim. Farkında olursak o müjdeler geliyor. Sonra ihdina ile beraber bundan sonrası kulumundur, o ne dilerse verilir. Ama bize bıraksaydı Rabbimiz, biz apartmanlar, katlar, yatlar, paralar, pullar, altınlar isterdik. Sırat-ı müstakim, dosdoğru yolunda gidelim ya Rabbi. Bizi oraya hidayet et ve bizi oradan ayırma. Sapıtanların, öncelikle nimet verdiğin peygamberlerin, salihlerin, sıddıkların, şehitlerin yoluna gidelim ya Rabbi. Sırat-ı müstakim, dosdoğru Sonra gayril mağdub aleyhim ve laddâlin dediğimiz gibi bunlar detaylı olarak göreceğiz sapıtanların, yolundan çıkanların Yahudi ve Hristiyan ve onlardan daha beter modern sapkınların yollarına gitmeyelim. Bunlar kimler göreceğiz ve amin. O zaman e, bunu böyle okuduğumuza göre namaz suresi denmesinin salat denmesinin sebebi bu. Hamd, elhamdile başladığı için ham suresi vafiye bunları tek kelimeyle geçiyoruz bölünme kabul etmeyen çünkü namazda bir sureyi ikiye bölüp okuyabilirsiniz duhayı veya işte müsait olan üç üç ayırdınız okudunuz şunu bunu ama Fatiha'yı bölerek okuyamazsınız bir rekatta bir defa ikinci rekatta ikinci defa okuyacaksınız bu yüzden mesani el kafiye yeterli olan kafi olan Fatiha Kur'an'ın anası olmak itibariyle özeti olmak itibariyle kafidir Hani İmam Şafi için söylenir de Kur'an inmeseydi şu Fatiha veya bir rivayette Asr suresi inseydi. O da muhteşemdir. İnsanlığın hidayet ermesi için yeterdi. Onun gibi. El esas evet Fatiha Kur'an'ın esasıdır. Efendim e, şifa. Bunun üzerinde bir iki şey söyleyelim. Şifadır. Efendimiz buyurdu ki Fatiha suresi. Her türlü derde çifadır, ilaçtır. Peki bir olay olmuş, bir adamcağız hastalanmış, e, bayılmış bir adam rastladılar diyor. Sahabeden birileri, bir grup bayılmış bir adam. Fakat neden bayıldığı hastalığının mahiyeti hakkında bilgi verilmiyor. O adamın mümin olup olmadığı da söylenmiyor. Sahabeden bir grup onun kulağına Fatiha okudular. Ve o adam kendine geldi. Ve Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a durumu anlattılar. Buna aslında İslam fıkhında rukiye denilir. Yani ayetlerle, bazı dualarla, Kur'an ayetlerle birilerine şifa dilenektir. Çünkü şifayı verecek olan Allah'tır. Şafi olan Allah'tır. Şifayı veren. Dolayısıyla nasıl vereceğini bilemezsiniz, ondan istemek zorundayız. Sebeplere yapışsanız da, ilaç verseniz de, yüzüne su serpseniz de bayılan adama ayırtmak için... Başka şeyler yapsanız da ayağını kaldırsanız da vesaire yine Fatiha okursunuz yine Allah'a dua edersiniz. Ama bunun sonunda ben böyle yaptım da şifa buldu hayır. Ben sebeplere yapıştım bir de Rabbime dua ettim beraberce Rabbim şifa verdi. Efendimiz bunu duyunca Fatiha okuduk adam kalktı deyince o ümmül Kur'an'dır. O her türlü hastalığa şifadır buyuruyor ve gerçekten bunu anlamak için de e, müfessirler çok güzel yorumlar yapmışlar maddi ve manevi hastalıklara manevi hastalık deyince Bakara suresinin 10. ayetinde fi kulûbihim merazum fezâdehumullâhu merazâ onların kalplerinde maraz hastalık vardır ve Allah da onların hastalıkları artırmıştır kim bunlar kafir olduğu halde Müslüman gözüken münafıklar. Ayetin Sibakına öncesine bakarsanız. Peki demek ki küfür şirk nifak Müslüman, e, bir efendim Müslüman gözüküp kafir olmak bu manada bir hastalıktır. Kur'an'ı okurlarsa adam gibi mesajını anlar dinler gönüllerini kalplerini ona açarlarsa manen şifa bulurlar. Çağımızın en büyük hastalığı maddi hastalıklardan çok manevi hastalıklar Fatiha'yı biz bir şifa olarak mana itibariyle anlam itibariyle bütün boyutlarıyla insanların idrakine sunabilirsek insanlık ruhen manen inşallah zihnen şifa bulacak peki sual ismi var suretü şükür şükür ismi var dua ismi var kenz yani e, hazine ismi var ve 7 ayetle ilgili söylediklerimizi de ifade ettik. E, bu konudaki tartışmaya, detaylara girmeye gerek yok. Bazı alimler, e, evet Besmele e, şeydendir, ayet sayısı olarak Fatiha'dandır. 7 buna dahil edilir, buradan başlar. Ama e, her ayeti, her surenin başında tekrarlandığı için Hanefi fukahası böyle düşünür. Yani şöyle diyelim, Mekke, Küfe alimleri mutlaka... Fatiha'nın kendindendir ve Besmele, Fatiha ile birlikte sesli olarak okurlar onlar. Ama e, Hanefi fukasında içimizden okuruz ama yine de e, Besmele'nin içinden de olsa çekilmesi gerekir. Yani her halükarda. E, daha sonrakilere Şamil'dir. Bu fıkhi detaya girmiyorum. Sadece şunu e, söylemek istiyorum. Eğer öyle kabul edilmezse nasıl yediği buluyorlar? اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ sonra sonra am talehim bir ayet غَيْرِ الْمَغْدُوبَ aleyhim bir başka ayet sayılıyor. Böylece yediği yine tamamlamış oluyoruz. Sadece bilgi olsun diye aktardım. Bu çok fazla önemli değil. Bizim bilmemiz gereken şu Besmele'yi şimdi öğrendiğimiz şekilde, öğreneceğimiz şekilde en güzel şekilde faziletine inanarak manasına inanarak yürekten çekmekte fayda var. Peki e, Fatiha'nın konusu hakkında ee, zaten ileride göreceğimiz için çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. E, Kur'an'ın özetidir dedik. Fatiha'nın fazileti hakkında bir iki e, hadis daha nakledelim. Efendimiz diyor ki zikrin en üstünü la ilahe illallah'tır. Zikir, Allah'ı anma. Bu, bunun en üstünü la ilahe illallah'tır. Mizanda başka hadislerde bundan daha ağır basanı yoktur. Duanın en yücesi de, duanın en üstünü de Elhamdülillah'tır. Elhamdülillah. Tabii ki bunun devamı Fatiha ile beraber tamamlanmış olur. Ee, bu hadis-i şerif Tirmizi'de geçiyor. Allah'a hamd ile başlayan işlere de e, Allah yardımcı olur. Ama Allah'a hamd ile başlamayan hiçbir işin e, sonu gelmez, sonu güdük olur. Allah'a hamd ile başlamayan. Ama hocam biz sonunda Elhamdülillahi Rabbil Alemin Fatiha okuyoruz. Tamam başında besmele çekiyoruz. Genelde başta da Fatiha ile başlamak lazım. Açılışlar, başlangıçlar. Kur'an'ın açılışı nasıl Fatiha ise biz de öyle yaparız. Ee, Kur'an'ın en büyük suresidir diye de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beyan etmiş. Hazreti Hüseyin kim Fatiha suresinin tefsirini bilirse, öğrenirse Hazreti Hüseyin cennet gençlerin efendisi diye Efendimizin sırtında taşıdığı torunu Allah'ın indirdiği bütün kitapların tefsirini bilmiş olur. Çünkü hepsi onda mündemiş. Fatiha suresini kim öğrenir bilirse Tevrat, İncil, Zebur, Furkan'ın tamamını okumuş gibi olur diyor onu okuyanda Hani şöyle bir şey var Hz Ali'ye de atfedilen öyle özetleyerek Eûzu'ya e geçiyorum. İnşallah Derler ki Kur'an'ın özeti Fatiha, Fatiha'nın özeti Besmele. Besmele'nin hikmeti, Besmele'nin nüktesi, Besmele'nin kendine bağlı olduğu şey ise be harifi. Şimdi zaten Besmele'de göreceğiz onu. Öyleyse ilim bir noktaya dayanır. Hazreti Ali de hani ilim bir noktaydı. Cahiller onu çoğalttığı ifadesi buralardan çünkü B harfi onun hikmeti birazdan geleceği için olmasaydı T ve S'den ayıramazdınız bir. İkincisi B Bismillah Allah'ın adı ile demek Allah'ın namına Allah için Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik onun namına diyerek Allah'tan gayri her şeyi devre dışı bırakan bir ifadedir. Şunun adına değil, bunun namına değil, kendi adıma da değil. Allah adına okuyorum, Allah adına yapıyorum, Allah adına e, başlıyorum gibi bir mana içerir. Peki bunu söylemeden önce niye Evuzu söylüyoruz? Yani Kur'an-ı Kerim okumaya veya işte biz sohbete başlarken istiaze, Eûz'ü kısaca ikisi de kullanılıyor. Yani racim ya da Estaizübillahimineşşeytanirracim. ...demek zorundayız. Zorunda mıyız? Evet bu konuda alimlerin bir bölümü diyorlar ki... ...bu bir tavsiyedir. Bu bir e, emir kipiyle gelmiştir ayet ama... ...hangi ayet? Nahl suresi 98 not alanlar için. Aslında böyle kağıt kalemlerimizin de... ...böyle işlemesi lazım. E, ama bunları inşallah paylaşacağız farklı biçimlerde. E, zaten dediğim gibi tefsirlerin özetini yapıyoruz... Oralarda da bulursunuz. Nahl 90 şu. Estaizu billah. Feize kara'tel Kur'an. Bak başlarken de estaizu billah diyoruz. Yani yine şeytandan ve diğer kötülüklerden Allah'a sığınarak başlıyoruz. Feize kara'tel Kur'an. Kur'an okumaya başladığın zaman. Festaiz billahi meneşşeytanirracim. Allah'ın kovduğu, uzaklaştırdığı, huzurundan tard ettiği şeytanın her türlü vesvesesinden, dürtüklemesinden, ivasından... Allah'a sığının. Bazı alimler diyorlar ki, onun için bakın dikkat etmek lazım. Bunu bir alim bile söylese, bu diyor emir kipiyle gelmiştir, bunu söylemek farzdır. Evet, böyle diyen alimler var. Ama yaygın kanaati söylersek, hayır bu tavsiye makamında bir emirdir. Yani farz içeren bir emir değil, vücud içeren bir emir değil başka bir ifadeyle. Bu mendupluk, ned içeren, efendim tavsiye içeren bir emirdir diyenler var. Onların da delili şu, o deliller konusunda dediğim gibi Fahrettin Razi, Allah Fatiha'nın tefsirine koskoca bir cilt ayırmış. 500 sayfada Fatiha'yı tefsir etmiş. Biz de onun tavşanın suyunun suyunun suyu gibi size aktarmaya çalışıyoruz. İlim bir derya, bir okyanus gerçekten. Şimdi onlar diyorlar ki eğer öyle olsaydı tıpkı Nasıl ki her surenin başına Fatiha, ilk musaflardan beri pardon her surenin başına Besmele ilk musaflardan beri nasıl yazılıyorsa bundan dolayı Kur'an'ın kendisindense bu. Hani onları tekrarlandığı için o ayete o sureye dahil etmeyebiliriz ama Tevbe suresinin içinde geçtiği için Besmele mutlaka Kur'an'dandır. Bunda hiç ihtilaf yok. Ama Eûzübillahimineşşeytanirracim Musaf'ta yazılmaz. Bakın. Açın elinize alın Musaf'a yazılmaz. Eğer mutlaka okunması gerekseydi mutlaka böyle bir yönlendirme olsaydı Efendimiz bunu mutlaka o yönlendirmeyi yapar ve Musaf'a yazılırdı. Yazılmadığına göre evuzu okumak farz değildir ama biz farz diyen alimlerin kanaatine olarak mutlaka her işimize evzu ile başlayalım. Çünkü şeytan ta ilk yaratılışta Hz. Adem için Hz. Adem'in üstünlüğünü onaylamak için Allah'a secde etmekten kaçındı. Orada bir nükte var. Dikkat altını çiziyorum. Adem'e secde ettiği ifadesini bazı alimler doğru bulmuyorlar. Ben acizane baktığım zaman da li harfi cerinin orada li Adem'e. Adem için Adem'in kendisine tapınmak için değil ya Adem'in üstünlüğünü onaylamak için Allah'a secde etmekten kaçındı şeytan. Dolayısıyla buna karşılık Allah Teala kovdu bana secde etmedin diye. Bakın bana secde etmedin, benim emrime uymadın diye. O da Ya Rabbi ben senin kullarını kıyamete kadar yolundan alıkoymak için çalışacağım, uğraşacağım. Her türlü yola başvuracağım, her türlü yardımcıyı ins ve cin Şeytanlarını, askerleri, orduyu, silahları kullanacağım. Efendim medya silahını kullanacağım. İleride bunları da göreceğiz inşallah. Kur'an'da İsra suresinin 62, 63, 64. ayetleri ve öncesi sonrası gerçekten şeytanın medyatik gücüne vurgu yapar. Muhteşem ayetlerdir. Peki bütün bunları yapacağım ama bana kıyamete kadar izin ver. Ah ne olurdu Rabbimiz izin vermeseydi diye içimizden geçiyor ama o izin olmasaydı, şeytan olmasaydı, günah olmasaydı bu dünya imtihan dünyası olmazdı. Ne edelim ki biz imtihan dünyasındayız. İmtihanımız da şeytanın vesvese ve iğvalarıyla, şeytanın bütün imkanlarıyla bizi kötü yola sevk etmesi, efendim haramları, günahları sevimli kılması, sevimli göstermesi, süslemesi ve hiç tahmin etmediğimiz yerlerden bize sokulması bizi Ayağımızı kaydırmaya kalkışması bu yüzden şeytana bu görev verildi. Peki o zaman e, şeytan böyle bir mademki görevle görev üstlendi e, biz ona karşı ya Rabbi ayetlerde de diyorsun ki mubin, en büyük düşman açık düşman hatta buyuruyorsun ki ya Rabbi şeytan sizin çok açık ve çok yaman bir düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin. E o zaman onun düşman olduğunu her işte burnunu sokmaması için, herhangi bir işte beni ayartmaması için, herhangi bir konuda benim önüme bir engel koymaması için Euzubillahimineşşeytanirracim denen lazım. Kaldı ki bu ayet-i kerime, Nahl 98, Kur'an okumaya başlayacağın zaman diyor. Kur'an gibi mübarek bir kelamı, Allah'ın kitabını okumaya başlamak gibi çok güzel bir faaliyete kendimi hazırlarken böyle yapmam gerekiyorsa, şeytanın vesvesesi yönlendirmesi, zihnimi çelmesi, başka alanlara kaydırması, onun dışındaki işlerde de hadi hadi şeytandan Allah'a sığınmam lazım. Çünkü oralarda daha fazla ayağımız kayıyor. Sokakta daha fazla ayağımız kayıyor. Ticarette daha fazla ayağımız kayıyor. Televizyon başında daha fazla gözlerimiz, gönüllerimiz, ruhlarımız kayıyor. Başka alanlarda dünya nimetleriyle karşılaştığımız alanlarda daha fazla o zaman her fırsatta Eûzubillah, billah demek lazım. Şeytandan Allah'a sınmak lazım. Peki burada bir nükteyi de belirtip Besmele'ye geçeyim. Şimdi e, efendim deniyor ki e, Gazali İhya'sında Kur'an'ı anlamaya engel olan dört perde vardır. İhya'nın birinci ciltinde son kısımlarında ee, adab-ı kıraat-ül Kur'an bölümünde. Bunlardan birincisi hepsini anlatmayacağım. Sadece bir vekiyi söyleyeceğim. Konumuz şeytanın bir e, özelliğine dikkat çekmek açısından. Birincisini de şundan dolayı çünkü çok yapıyoruz bu yanlışı. Gazali diyor ki İmam Gazali İhya'da Kur'an'ı anlamanın önündeki birinci perde Kur'an'ı kıraat ederken harflerine, mahreçlerine tecvid kurallarına çok dikkat edeceğim derken manayı perdelemektir. Manayı gözetmemektir, manayı ıskalamaktır. Çok yapıyoruz. Ya okuyalım, sevaptır. Anlamaya anlamasak da olur. Hayır. Bak Gazali gibi büyük bir alimden bahsediyoruz. Evet. Ayınları güzel çıkaralım. Olur. Eyvallah. Tecvit kurallarına dikkat edelim. Ha ile ha'yı ve he'yi karıştırmayalım. Güzel. Bütün bunlar güzel ama Manayı kaybetmek, manayı yok saymak, manayı gözetmemek Kur'an'ın önünde en büyük perdedir. İkincisi, bir mezhebe meşrebe. mezhep derken bu fıkhi mezhep, akaidi mezhep falan olarak anlamayın. Bir yol, bir ekol, bir efendim, cemaat, bir e, meşrep diyoruz günümüzde. Buna ve onların görüşlerine, körü körüne inanarak, İmam Gazalis söylüyor. Körü körüne ifade aynan onun. O görüşte donup kalmak suretiyle hiçbir incelemeye, hiçbir araştırmaya yönelmemek ve taklit şeytanının bu ifade ona ait. Taklit şeytanı. Taklit şeytanının zihninize bir kapı açıldığında, Kur'an okurken zihninize, gönlünüze bir kapı açıldığında hemen size hücum edip hayır bu üstadlarının, hocalarının, mezhebinin, meşrebinin görüşünün dışındaki fikirlere kapat zihnini demesi ve taklit şeytana mağlup olması. Demek ki Kur'an okurken biz başta besmeleyi çekerken, evzuyu daha doğrusu başlarken Ya Rabbi taklit şeytanından da sana sığınıyorum. Ben bu kitabı günümüzde bakın var. Diyor ki efendim Kur'an-ı Kerim'i modern dünyada yaşıyoruz. Modern bilimlerin verileri ışığında okumak lazım haşa modern bilim dediğiniz şey bugün var yarın yok yarın postmodern bilim var daha sonra bir başka bilim tarzı var ve onların ortaya koyduğu bugünkü hakikat gibi gözüken şeyler 50 yıl sonra 100 yıl sonra çöpe atılıyor ve onlar yalanlanıyor bir de diyor ki efendim sosyal hayatta bir takım fikir akımları var düşünce akımları var bir takım bilim adamları var. E, filanizm var. Falanizm var. E, falan düşünce ekolü var. Mesela sol perspektiften Kur'an okumak lazım. Haşa. Kim oluyor bunlar? Kur'an'ı okurken bütün perspektifler özetle, bütün şablonlar, bütün meşrepler, bütün mektepler bir kenara. Bir kenara. Ben de bir kenardayım. Ben de yokum ortada. Rabbim var ve Rabbim bana konuşuyor. Rabbimin sözlerini okuyorum ve semi anaha diyorum. İşittim ya Rabbi, anladım ve uygulayacağım. İşte evuzu besmele bunun için gerekli. Her türlü ayartıyı, her türlü ön yargıyı, her türlü efendim safsatayı, her türlü oradan buradan duyma şablonları bir kenara bırakmak, Kur'an'a tertemiz bir zihinle yönelmek açısından evuzu billahi mineşşeytanirracim. Hatta alimler derler ki Eûzübillahimineşşeytanirracim La ilahe illallahın La ilahe kısmıdır. Bismillahirrahmanirrahim de illallah kısmıdır. Yani La ilahe illallah. La ilahe. Hiçbir ilah tanımıyorum. Hiçbir otorite. Hiçbir efendim e, Hayatta benim hayatıma, aklıma, zihnime Yön verecek Bir kural koyacak beni yönlendirecek bir güç tanımam. İllallah sadece Allah'ı tanırım. Eûzübillahimineşşeytaniracimle şeytanın her türlü yönlendirmesinden, her türlü vesveseden, kirlilikten, kötülüklerden arındırıyorum. Sonra bir kılavuz, besmele elime alıyorum. Evet. Besmele cümlelerinin e, Kur'an'dan olduğuna dair ifadeleri kullandık. Şöyle diyelim. E, dilimize genellikle Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye çeviriyoruz. Fakat bu çeviri Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman ve Rahim olan, o olan kısmını bile mahsurlu görüyor. Allah zaten Rahmandır, zaten Rahim'dir. Olan dediğiniz zaman orada farklı bir mana da çağrıştırır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Çünkü Bismillahirrahmanirrahim. Orada kâne ve benzeri gibi ifade yok. Allah zaten Ezelden Rahman'dır ve Rahim'dir. Peki Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Fakat burada da bir vurgu kayboluyor. Niye? Çünkü dilimizde biz çeviri yaparken tersine çeviriyoruz. Oysa Bismillah diye başlıyor. Bismi En başta biraz önce söylemiştim. Adıyla. Bismi Allah. Bismillahi Allah'ın adıyla. Adıyla öne kondu. Allah'ın adıyla öne kondu. Rahman ve Rahim daha sonra. Burada fiil yok. Oysa bir fiil olması lazım. Başlarım veya yemek yerken, su içerken yahut işte e, herhangi bir konuda açarken, yürürken orada bir şey demiyoruz. Mesela ebdev demiyoruz, eşribu demiyoruz. Hani içerim, yerim, e, başlarım demiyoruz da bu fiil gizli. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bu işe Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla başlarım. Yemek yerim. Yemeğe de onunla başlarım. Efendim her işine onun adıyla. Burada Arapçada bir kural var. Eğer bir şey öne alınmışsa o müthiş bir vurgu vardır onda. Çok önemlidir ve çok önemli bir özelliği vardır. O zaman şu demek olur bu. Allah'ın adıyladır ki başlarım Rahman ve Rahim'dir o diye devam ediyoruz. Ee, yardımın bu öne alma yalnız Allah'tan dileneceğini belirtmek bakımından başkasından dilenmez. Bundan dolayı bu şekilde kurgulanmıştır. Arapça özelliğinden dolayı. Öyleyse Allah'ın adıyladır ki başlarım o Rahman'dır Rahim'dir gibi zihnimizde bir tercüme yapabiliriz. Peki Şöyle bir örnek daha iyi anlatacak bize. Mesela bir açılış yapılır bir yerlerde. E, Araplar, müşrik Araplar haşa ve kella bir önemli panayır açılıyor mesela. Ya da bir önemli iş, toplantı yapılıyor. Onlar haşa bismillat, bismiluzda derlermiş. Kendi putlarının ismini anarak başlarlarmış. Bu yüzden onların adıyla değil, başka ilahların adına değil şu veya bu gücün kuvvetin efendim otoritenin adına değil kendi adıma da değil tekrar tekrar onu söylüyoruz ben yokum orada çünkü Allah olmasa ben zaten başlayamam ki ben zaten içemem ki ben yiyemem ki ben yürüyemem ki ben konuşamam ki Bismillah onun adıyla onun rızasıyla onun izniyle onun gücüyle onun yaratmasıyla o merkeze ona alıyorum başta. O yüzden e, Bismillah ve benzeri gibi bir takım şeyler değil. Ya da mesela bir mektup getiriyor adam. Ferman. Diyor ki bu fermanı filancı adına okuyorum. Filanca padişah. Ferman buyurdu ki diyor onun adına ben elçi olarak okuyorum. İşte Kur'an da Rabbimiz adına gönderilmiş bir ferman. Efendimiz de bize o fermanı okudu ve yazıya geçirdi, kaydettirdi. Cebrail Aleyhisselam onun sağlamasını yaptı. Elimizin altında. Peki bir beş dakikamız var toparlıyorum. Şimdi kendimiz ortada yokuz. Bunu da ifade ettik. Ee, burada şöyle bir mana var. İnsan Besmele'yi okuyarak kendisinin ben, Abdullah her birimiz kendimin tek başıma yeterli olmadığımı. İnsan bunu bazen değil çoğu zaman unutur. Ya ben yaparım, ederim. Hayır inşallah. Allah izin verirse yaparım. Bağına inşallah demeden, maşallah demeden giren kimse için kef suresinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bunu yaparım, ederim deme. İnşallah yaparım de diyor Rabbimiz. Dolayısıyla insan farkında olmadan kendini yeterli görebiliyor. Yarın yaparız. Ya birazdan şunu ederiz, yaparız. Mutlaka Allah'ı koymak lazım. İşte Besmele, Evzüden sonra, şeytanı devreden çıkardıktan sonra, nefsimizi, şeytanın nefsimize verdiği vesveseleri çıkardıktan sonra, ben yokum, kendi başıma yeterli değilim. Başarı ve güç sadece Allah'tandır. Bakın, ''La havle ve la kuvvete illa billah'' da bunu ifade eder. En güzel tesbihattandır. ''La havle'' hiçbir değişim olmaz. Yaprak bile kıpırdamaz.'' Allah istemezse. Bu kalem bunu bıraktığım zaman buradan aşağı düşmez. Ya efendim yer çekimi kanunu bile Allah dilemezse havada asılı kalır. Ateş Allah dilemezse yakmaz. Yani dolayısıyla ben tek başıma yeterli değilim insan olarak benim iradem. Allah dilemezse hiçbir zaman ben dilesem de olmaz. Gücüm kuvvetim de yoktur. La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet de yoktur ancak Allah'la. Allah'ın izniyle. Ve ben Allah'ın yeryüzünde halifesiyim. Halife olarak Allah Teala beni yeryüzüne gönderdi. Ne yaparsam onun namına, Besmele işte bakın onun adına, onun rızası için, onun koyduğu kurallar çerçevesinde ben yaparım. Demektir. Ve Besmele bunu hatırlatır. Dolayısıyla tevhidin ta kendisidir. Euzu dediğimiz gibi tevhidin la ilahe kısmıdır. Tevhid inancının la ilahe illallah Muhammed Resulullah'ın La ilahe kısmıdır. İllallah kısmı ise Bismillahirrahmanirrahim'dir. Şöyle bir şey var efendim. Allah ismini anıyoruz. Rahman ismini anıyoruz. Rahim ismini anıyoruz. Bunlar hakkında da kısa bazı izahlarla bitirelim. Çünkü Allah yerine Tanrı kullanılıyor. Olmaz. Tanrı, Tanrılar olabilir. ilahlar olabilir. Ama Allah Rabbimizin özel ismidir. Onun bütün zatını, sıfatlarını bütün esmal-i içinde barındırır. Özel ismidir. Onun yerini hiçbir isim tutamaz. Tanrı e, hani Allah'tan başka Tanrı yok, ilah yok, Tanrılar yok diyebilirsiniz bu manada. Kullanılabilir fakat başka Tanrılar için, başka ilahlar için Allah ismi asla kullanılmaz. Rahman ve Rahim'e gelince Rahman da Allah'tan başkası için kullanılmaz. Her ikisi de Rahman da Rahim de her ikisi de rahmetten rahm merhametten geliyor. Rahim ve Rahman. Her ikisi de mübalağa silasıyla kullanılmış. Burada Rahman isminde şu özellik var. Pek fazla acıyan, pek fazla merhametli, pek fazla rahmet sahibi manasına gelir. Aslında Rahim de çok merhamet edici, çok merhametli, rahmeti bol. Çok yakın manalar. Bir nüans var ikisini ayırmak bakımından. Bununla yetinelim ve toparlayalım. Çünkü alimler bunun üzerinde çok durmuşlar. Rahman ismi ezele aittir. Rabbimiz baştan insanlığı yoktan var etti, her şeyi yoktan var etti. Ezele aittir. Ama Rahim ismi efendim la ezele yani sonsuza aittir. Sonra ait. Şöyle de diyebiliriz. Rahman ismi önceye, eskiye, daha öncelerine aittir. Efendim başlangıçtan bugüne kadar. Ama Rahim ismi sonraya. Şöyle de denmiştir. Dünyanın Rahmanı bunu not alabilirsiniz. Dünyanın Rahmanı, ahiretin Rahimi. Dünyada Allah Teala rahmetini, nimetlerini bütün kainata, inanan inanmayan, hak eden etmeyen, Herkese verir. Yağmur herkes için yağar. Güneş herkesi aydınlatır. Güneş herkesi ısıtır. Bütün nimetler efendim Müslümanlara da kafirlere de zalime de mazluma da katil Eset'e de efendim o mazlum Müslümanlara da Sisi'ye de efendim işte e, Mursi kardeşimize de Netenyahu zalimine kafirine de Filistinli mazlumlara da. Allah Teala, Ya Rabbi niye bu kadar bunların gücü kuvveti var? Neden bunların malı mülkü var? Musa Aleyhisselam da, Ya Rabbi bunlara mülk verdin, mal verdin, saltanat verdin, insanları senin yolundan alı koysunlar diye mi Ya Rabbi diye, hani anlamaya çalışıyor, serzeniş değil de bir şey. Evet, Rahman sıfatı böyledir, herkese verir. Rahim sıfatına gelince, Rahim sıfatıyla Allah Teala kıyamet gününde müminleri, hak edenleri, sonsuz ve sınırsız rahmetiyle ödüllendirir. Ama alimler diyorlar ki aslına bakılırsa Allah Teala hem bu dünyanın hem Rahimi şey hem Rahman'ı hem Rahimi hem de öbür dünyanın hem Rahman'ı hem Rahim'idir. Fakat öne çıkan kısmı öncelik boyutu Rahman bu dünyaya ait olduğu için Rahim öbür dünyaya ait olduğu için böyle denmesinde bir beis yoktur demişler. Evet. Bununla ee, toparladıktan sonra e, efendim bitirmiş olalım. Besmele her kitabın anahtarıdır. Bu besmele işte böyle bir besmele. Besmele ile başlamayan her mühim iş sonuçsuz kalır. Bu da hadis-i şerifler. Ve Üstad Bediüzzaman'ın bir sözü ki aslında besmeleyi tefsir ettiği e, birinci sözünden başlayarak Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Biz öyle yaptık. Bil ey nefsim kendine sesleniyor ve her birimizin kendi nefsimize seslenmesi lazım. Şu mübarek kelime bir saattir konuştuğumuz özellikle işte besmele merkezli daha çok. Bu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın, bütün varlık kategorilerinin lisanı haliyle biz onu bilemeyiz. Kendi hallerinde virdi zebanıdır. Dillerinden düşürmedikleri bir tesbihattır o. Onlar da Bismillahirrahmanirrahim derler ama biz anlayamayız. Onlar da Allah'ı tesbih ederler. Taşlar da, kuşlar da, bütün varlıklar da Allah'ı tesbih ederler ve besmele onların da virdi zebanıdır. Ama biz besmele ihmal edebiliyoruz. Rabbim bize bu dünyada da ahirette de yeten Kur'an'ı en güzel şekilde Fatiha'dan, Besmele'den başlayarak okumayı, anlamayı ve ama hayatımızı aktarmayı nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun. Rızaen dillahi teala el Fatiha ve as